halkın sadaka ve ihsanlarını almaktan çekindiğimi, benim ile arkadaşlık edenler bilirler. Nurların ve hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin şerefini ve selametini himaye etmek için, dünyanın maddi ve içtimai ve siyasi bütün ezvakını ve merakını terk ettiğim ve idam gibi ehli garazın bütün tehditlerine beş para ehemmiyet vermediğim, yirmi sene işkenceli esaretimdeki iki dehşetli hapislerimde ve mahkemelerimde kat'i göründü. İşte 75 sene devam eden bu düsturu hayatım varken, Risale-i Nur'un fevkalade kıymetini kırmak fikriyle, şeytanların bile hatır ve hayaline gelmeyen bir iftira, resmi makamı işgal eden bir adam yaptı. Ve demiş, gecede, taplalarla baklavalar, fahişe ve namussuzlar yanına gidiyorlar. Halbuki benim kapım, gecede dışarıdan ve içeriden kilitli, sabaha kadar bir bekçi, o emriyle kapımı bekliyordu.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 Makine işinde tecrübeli ve muktedir hususi katibi size gönderiyorum. Kendim zahmetle yazdığımdan bundan sonra kısaca yazacağım, gücenmeyiniz. Rabian, bu dakikada Kastamonu Hüsrevî Mehmet Feyiz'in Tebrik ve Nur Futuahat'ının müjdelerini havi parlak güzel mektubunu aldım ve o kıymetli kardeşimiz başta olarak Hilmi, Emin beş kardeşlere, Zehralar, Lütfiyeler hulviyeler gibi nurcu hemşirelerimizin, hem leyalî aşerelerini, hem bayramlarını ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Hem hulusinin, hem feyzinin mektuplarını Lefen gönderiyoruz. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela, umum nurcuların mübarek bayramlarını ve hacc Ekber'de bulunan nur şakirtleriyle ve hacdaki nur taraftarlarının bayramlarını tebrik içinde ve çok zamandan beri esaret altında kalmış ve istiklaliyetini kaybetmiş Hindistan, Arabistan gibi, alem-i İslam'ın büyük memleketleri birer devleti i İslamiye şeklinde, Hint'te yüz milyon bir devleti i İslamiye, Cava'da elli milyondan ziyade bir devlet-i İslamiye ve Arabistan'da dört beş hükümet, bir cemahiri müttefika gibi, Arap birliği ile İslam birliğini birleştirmesindeki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 hatt-ı Kur'an ile o manidar Kur'an ayeti yazılmışken, sonra da mermer taşlarla üzeri kapatılıp, o nurları gizlemişlerdi. Şimdi yeniden hatt-ı Kur'aniye'ye bir numuneyi i müsaade ve Risale-i Nur'un takip ettiği maksadına bir vesile ve üniversite ileride bir nur medresesi olmasına bir işaret olduğu gibi, Denizli Nurcularından Ahmetlerin, meşhur alim ve akılca 19. asrın en büyüğü,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 ve siyasetin ve içtimayatı ı beşeriyen'in en mühim bir şahsiyeti olması, hem alemi İslam istiklaliyetini bir derece elde etmesi ve ecnebi hükümetlerin hakayık Kur'aniyeyi araması ve Garp ve Şimali Garbi'de Kur'an lehinde büyük cereyan bulunması, hem Amerika'nın en yüksek ve meşhur felsefofu olan Mr. Carlyle dahi aynen Bismarck gibi demiş. Başka kitaplar hiçbir cihette Kur'an'a yetişemez. Hakiki söz odur onu dinlemeliyiz, diye kat'i karar vermesi ve nurların da her tarafta fütuhatı ve ileri gitmesi büyük bir fali hayırdır ki, ecnebide çok Bismarck ve Mr. Carley'lar çıkacaklar ve emareleri de var diye, nurculara bir bayram hediyesi olarak takdim ediyoruz ve Bismarck'ın fıkrasını leffen gönderiyoruz. Saniyen, Risale-i Nur'un bu kadar muarızlarına mukabil, en büyük kuvveti ihlas olduğundan, ve dünyanın hiçbir şeyine alet olmadığı gibi, tarafkirlik hissiyatına bina edilen cereyanlara, hususan siyasete temas eden cereyanlarla alakadar olmaz. Çünkü tarafkirlik damarı, ihlası kırar, hakikati değiştirir. Hatta benim 30 seneden beri siyaseti terk ettiğime sebep, mübarek bir alim, takip ettiği cereyanın tarafkirlik damarı ile, salih ve büyük bir âlimi, onun fikrine muhalif olmasından tekfir derecesinde tahkir edip, kendi fikrine muvafık, meşhur ve mütecaviz bir münafığı, gayet medih ve sena etti. Ben de bütün ruhumla ürktüm. Demek tarafkirlik hissine siyasetçilik karışsa, böyle acip hatalara sebebiyet veriyor diye, أعوذ بالله من الشيطان ve siyaset dedim. O zamandan beri siyaseti terk ettim. O halimin neticesi olarak, sizin gibi kardeşlerim bilirsiniz ki,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 münazaa ve mesaili diniyede damarlara dokunacak tarafkirane mübahese etmemek lazımdır ki, nur aleyhinde garazkarlar çıkmasın. Hatta bir hissi kable vuku ile, Mustafa Roç kardeşimizin, Risale-i Nur'un mesleğine muhalif olarak birisiyle mübahesesi, aynı dakikada ona gayet hiddet ve şiddetle bir gücenmek kalbe geldi. Hatta o, nurdan kazandığı çok ehemmiyetli makamından atmak arzusu oldu. Kalben müteessir oldum,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 kat'î teminat ile Hindistan ulemasının merkezine göndereceğini ve Medine-i mahsus olan mecmualar da yetiştiğini vs. yerlere de gönderilen mecmualar selametle yetiştiğini, Denizlili Hafız Mustafa'ya arkadaş olup ve yoldan nurları okuyarak giden hem genç, hem nurcu iki afyonlu hacı ve başka hacılar, bu müjdeli haberi bana getirdiler ve hariçte Risale-i Nur'un ehemmiyetli revacını ve makbuliyetini müjdelediler. سعيد نورسي